Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru asr Saadet'te Önceki Bölüm Amir, Aro Taraf değiştirdiğimiz yok Sadece bir heyet geleceğini söyledim Bu heyete dokunmayacaksınız Son sözüm budur Beni iyi dinleyin ''Muhammed'in arkadaşları benim himayemdedir. Onlara dokunan karşısında Ebu'l-Bera'yı bulur.'' Muhammed'in adamları geldiğinde Ebu'l-Bera buralarda olmazsa kiminle görüşecekler? Seninle değil mi? Evet. O zaman kimin dedikleri olacak? Benim. İşte bunu diyorum. Amcana isyan ederek tepkileri üzerine çekmene gerek yok. İyi bir plan yaparsak zaten işler istediğimiz gibi yürüyecek. İnşallah selametle gider gelirsiniz. Niye öyle dertlen? Ne bileyim, içimde bir sıkıntı var. Allah'ın dinini anlatmaya gidiyoruz ablacığım Niye bunu alıyorsun? Yüreğim daraldı da. Tabii ki Allah yolunda sefere çıkıyorsunuz. Peygamberimiz ilim öğrenmenin ve öğretmenin ne kadar önemli olduğunu anlatır durur. Siz de bu ümmetin rehberleri olacaksınız. Ne büyük bir şeref. 71. bölüm. ciddileri İslam'a davet etmek üzere yola çıkacak olan ekip hazırlıklarını tamamlamıştı. Suf ve asabından tam 40 genç bugün yola çıkıyordu. Peygamberimiz her biriyle yakından ilgilendi. İrşad için gerekli hatırlatmaları yaptı ve onlara görüşecekleri kabile liderlerini iletmek üzere birer mektup verdi. Müslümanlar da arkadaşlarını uğurlamak üzere mescitte toplanmışlardı. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Selametle gidin gelin. Allah'ım bu yiğitlerin işlerini kolaylaştır. Onları hayırlı insanlarla karşılaştır. Amin. Sizin için yol hazırlığı yaptık. Şurada ekmekler, şurada da biraz yoğurt kurusuyla kuru üzüm var. Ellerinize sağlık. Bu da hurma. Allah yolunuzu açık etsin. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Selametle gidin gelin. Selametle Yolunuz gidin gelin. Yolunuz açık olsun. Haram. Gel bir daha sarılayım sana. Abla, Allah'a emanet ol. Bizim için de dua et. Etmez miyim? Siz de Allah'a emanet olun. Hadi. Hadi bakalım. Yola çıkma vakti. Hadi. İrşad ekibi yola çıktı Bir müddet yol aldıktan sonra Mahune kuyusu civarına geldiler Bu bölge oğullarıyla ile Süleymoğulları arazisinin ortasındaydı Kafile burada konakladı Burada biraz dinlenelim Buraya geliş amacımız belli İnsanları Allah'ın dinine davet etmek Aranızdan kim Peygamberimizin davetini Bu civardaki kabilelere ulaştırmak ister ben yaparım. Her ne kadar Ebul Beran'ın himayesinde de olsak, civarımızda İslam'a düşmanlığıyla tanınan kabileler var. Az ilerisi ait. Sağımızda Süleymoğulları toprakları var. Solumuzda Amiroğulları'nın yurdu. Hepsi bize karşı diş biliyor. Benim teklifim tek başına gitmek. Eğer başıma bir iş gelirse kendinizi koruma altına alırsınız. Haklısın. Allah Resulü de temkinli olmamızı tembihlemişti. Fakat bir başına gitmene izin veremeyiz. Ben de seninle geliyorum. Ben de. Peki. Allah yardımcınız olsun. Önce nereye gideceksiniz? En yakından başlayacağız. Bu sırada Amir bin Tufeil Müslümanların yakınlarındaki bir kuyu civarında konakladığını öğrenmişti. Efendim, Muhammed'in adamları Maune kuyusu yakınında konakladılar. Güzel. Ebul Beray'a ulaşmadan önce bize gelmelerini sağlamalıyız. Adamlarını topla yanıma gel. Emredersiniz Beni dinleyin Bugün beni desteklemenizi istiyorum Amir Ne istediğini açık açık söyle Amacın nedir Muhammed'in adamları Maune kuyusu civarındalar Onların işini bitireceğiz Bir daha bizim karşımıza çıkmaya güçleri kalmayacak Yok hayır Böyle yapamayız Böyle yapamayız Olmaz. Amcanın sözlerine duydun Ebulbera onları himayesine aldığını söyledi Ona rağmen mi öldüreceksin Amcamın hükmü kalkmak üzere Yakında kabilenizin lideri ben olacağım Bugün bana sadakatini gösterenlerin mükafatını vereceğim Beni yalnız bırakanları da unutmayacağım hayır, Yok hayır Böyle yapamayız. Evet. Bir kabilenin iki reisi olmaz. Ebu Berayi'ce sayamayız. Ben bu işte yok. Ben de ben yokum. Ben seni destekliyorum. Oğullarım ve ben arkandayız. Amir, iyi bir şey yapmıyoruz. Muhammed'in adamlarına aman vermeyeceğiz. Biz de arkandayız. Emret dediğini yapalım. Yapmayacağız. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Hayır, hayır, hayır. Şimdi bana uyanlar benimle gelsin. Diğerleri de gözüme görünmesin. <gülüyor> ah. Oğullarının liderine haber ver Onunla konuştuğumuz konuda desteğine ihtiyacım var Hemen adamlarını göndersin Emredersiniz İşte geldik Şurası Oğullarının mahallesi Ne yapıyoruz şimdi? Ben onların yanına gidinceye kadar siz burada bekleyin Eğer konuşmama izin verirlerse zaten görürsünüz Kötü niyetlilerse de sakın yardımıma gelmeye kalkmayın Dönüp kalanlara haber verin Seni yalnız başına gönderemeyiz Benim için hiç rahat değil haram Dediğim gibi yapmalıyız Eğer bir tehlike varsa Diğerlerinin önlem alması lazım Haklarınızı helal edin Helal olsun Allah yardımcıl olsun Helal olsun Sen de helal et Merhaba, ben bir elçiyim. Yanımda kılıcım ya da mızrağım yok. Yanınıza gelmeme izin verir misiniz? Kimsin sen? İsmim Haram bin Milhan. Allah'ın Resulü Muhammed bin Abdullah'ın elçisiyim. İlk havamız kendi isteğiyle ayağımıza geldi. Bırakın gelsin. Gelebilirsin. Ben elçilik vazifemi yapmak üzere buradayım. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın emriyle size bir mektup getirdim. Ne mektubu? Bizler Allah'tan başka bir ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın da onun kulu ve elçisi olduğuna inanırız. Sizi de tek bir ilaha ibadet etmeye ve peygamberimize iman etmeye davet ediyorum. İşte bu da Resulullah'ın size gönderdiğim mektup. He, kesin şunun sesini! <gülüyor> Allahu Ekber! Cabinen Rabbine andolsun olsun ki ben kazandım. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. <gülüyor> Neyi kazandın acaba? Hazırlanın. Maune kuyusuna gidiyoruz. Haram bin Milhan'ı geride bekleyen arkadaşları, onun gecikmesinden şüphelenip arkadaşlarının yanına döndüler. Hayır ola Beşir? Pek hayır değil. Ne oldu? Haram, oğullarının mahallesine gitti. Liderlerini İslam'a davet edecekti. Bizden de onu gözetlememizi istedi ama hala dönmedi. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorum. Sakin ol. Hep birlikte ardından gidelim. Ne olduğunu anlarız. Arkadaşlar haram dönmemiş. Hazırlanın gidiyoruz. Nasıl dönmez? Ona bir şey yapmış olamazlar değil mi? <gülüyor> İnşallah yapmamışlardır. Ebu'l-Berah bizden önce gelip yol güvenliğimizi sağlayacağını söylemedi mi? Allah'ım sen arkadaşımızı korun. Hadi ne duruyoruz hızlı olalım hadi. Hadi. Hadi, hadi. hadi. hadi. hadi. hadi. hadi. İrşad ekibi Haram bin Milhan'ın peşinden giderken Amir bin Tufeil'in topladığı askerler tarafından kuşatıldılar. Ne oluyor? Neler oluyor? Kervan ne ekibiniz. Ne Neden, Neden etrafımız sarıldı? Sizin bizim sizinle bir işimiz yok. Medine'den gelen elçileriz. Bunların bir kısmını tanıyorum. Amir oğulları. Urve, sen Süleymoğulları'ndansın. Onlar bizim müttefikimiz. Sana eman verilmiştir. İstersen yanımıza gel, istersen başka yere git. Niyetinizin ne olduğu anlaşıldı. Sen bana arkadaşlarımı arkamda bırakarak kurtulmayı mı teklif ediyorsun? Müşriklere asla güvenmem. Sizin emanınıza da ihtiyacım yok. Allah'ın Resulüne bağlılık yemin ettim ben. Ölsem de düşman saflarına geçmem. Sen bilirsin. Ben sana hayatını kurtarman için bir imkan verdim. Ama kabul etmedin. Bitirin şunların işini. Ey Müslümanlar! Bugün şehadet günüdür. Çekin kılıçlarınızı Ya Allah Yürüyün Hadi dikkatli olun Kendinize getirdin İlahi Durumumuzu peygamberimize haber verecek kimseyi bulamıyoruz Sen bizim selamımızı ona ilet İlahi Rasulün vasıtasıyla kavmimize haber ver ki Biz sana kavuştuk Sana kavuşmaktan ötürü de Hoşluğu dolduk O gün Amir bin Tufel'in emrindeki adamlar, amaçları sadece dinlerini anlatmak olan bu kırk genci şehit ettiler. Bu ihaneti ne Müslümanlar unutabilecekti ne de buna sessiz kalanlar. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.